Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline men yehdillellahu fela mudille ve men yudil fela Ve lehu Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulüh Ema'at 93. har tercümesi Hammad bin Seleme Müslim ve dört sünnen sahipleri ihtiyac etmişlerdir. Zehebi şöyle diyor. İmam Saduk, yanılgıları vardır. Hammad bin Zeyd ondan daha sağlamdır. İbn-i dedi ki <gülüyor> birisinin Hammad bin Seleme'yi eleştirdiğini, onun aleyhinde konuştuğunu görürse onu İslam hususunda itham et. Yani onun Müslümanlığı konusunda itham et. Yani böyle söylemesinin sebebi Hammad bin Seleme'nin sünnet imamlarından biri olması sebebiyle. Hakim şöyle demiştir. E, hıfzı'nın bozulduğu, kötüleştiği söylendi. Bir topluluğu tek bir isnatta ve tek bir metinde birleştirdi. Yani bu ezber kötünden dolayı. Yani i̇snatlarla rivayet şey, e, hadis metinlerini cem etti, karıştırdı manasında bir şey söylüyor. Müslim asıllarda yani e, mukaddime kısmında değil de, ihticac ettiği bölümlerde ancak Sabit el-Bünani'den yaptığı rivayetleri tarih etti diyor hakim. Sayhin'de Şahitlerde ise, yani bu asıllar dışında şahit olarak getirdiği sabit dışında başkalarından da rivayetlerini şahit olarak getirmiştir Müslüm. Evet, Hammad bin Seleme bin Dinar, Ebu Seleme el-Basri'yi imam 167 senesinde vefat etmiştir. Seleme bin Kuheyl'den, İbn-i Ebi Müleyke'den, Ebu İmran el-Cevni'den rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Şube, Malik, Ebu Nasr et-Temmar, Süfyan ve İbni Mehdi rivayette bulmuşlardır. Bu Ahmad bin Seleme Sikha bir imamdır, abittir, ibadet ehlidir. Sabit el-Bunani'nin rivayetleri konusunda da insanların en sağlamıdır. humeyde et rivayetlerinde ise, humed Tavil'den yapılan rivayetlerde ise insanların en bilgilisi ve yine en sağlamdır. Bazı yanılgıları vardır. Bunun sebebi sonradan Havzası'nın bozulması olabilir. Veya kitaplarının kaybolması. Kays bin Sa'dan özellikle yazdığı kitabının kaybolmasıdır. İmam Ahmet böyle söylemiştir. El-Kâşif'te Bu şeyi zikretmiş, Yahya bin Ma'in'in sözünü zikretmiş, Hakim de el -Methal'de. Ahmet bin Hanbel'e dayandırarak söylemiş. Hani Yahya bin Ma'in'den aktardı ya burada, Hakim El-Methal'de böyle, Yahya bin Ma'in'den rivayet ediyor bu sözü. Kim Hamad bin Seleme hakkında konuşuyorsa onun dini hususunda itham Aynısını Ahmet bin Hanbel'de Hakim El-Methal'de zikrediyor. Evet. El-Muni'de Sika İmam deniliyor. Ee, Yanıkları ve tek kaldır rivayetleri, garip rivayetleri var diyor. Başkaları ondan daha sağlamdır diyor. El-Karşif'te ise Sika, Saduk hata yapar, yanılır. Yanılır. Ee, İmam Malik kadar kuvvetli değildir, diyor. Divanda da imam, sika yanılır. Tıpkı başkalarının yanıldığı gibi o da yanılır, diyor. Müslümanla ihticac etmiştir, diyor. Evet, 94. hal tercümesi, Hammad bin Ebi Süleyman el Faki, Ebu hocası. Müslim ve dört sünnen sahipleri rivayette bulmuştur, bundan da. Zehebi diyor ki i̇bn Ma'in ve başkaları onu sikha buldu. i̇bn Sa'd zayıf dedi. Ebu Hatim de onunla hüccet getirilmez dedi. Zehebi bu kadar söylemiş. Hamad bin Süleyman veya Ebi Süleyman. Bazıları Hamad bin Süleyman diye zikretmişler. Amma bin Ebi Süleyman Müslim yani babasının ismi Müslim. El Fakih El Kufi Ebu İsmail künyesi e İbrahim en Nehaiden Dubai'de bulunmuştur. 120 senesinde vefat etmiştir. Enes Radyalan'tan, Zeyd bin Sabit eş-Eslavla, Zeyd bin Veft'ten, Said bin el Müseyyeb'ten, Said bin Cübeyr'den Şabi'den ve başkalarından rivayette bulunmuştur. Kendisinden de oğlu İsmail İsmail bin Ammat Asmel Ahvel, Şube, Essevri, Hammad bin Seleme ve başkaları rivayette bulunmuşlardır. Bu fakih bir imamdır. Mürcelikle suçlanmıştır. Zehebi şöyle diyor onun hakkında. Şayet İbni Adi onu El de zikretmeseydi onu zayıflarda duafa da zikretmezdim diyor. Yani Sika oluşunu söylüyor. Ee, İbn-i Kuteybe marifede mürciyeler arasında zikretmiştir. Hammad bin Ebi Süleyman'ı. el onun hakkında kötü düşünüyordu. Yani mürciyelik görüşünden dolayı bir itham var onun hakkında. i̇bn Fakih, saduk, yangıları var demiş. İrca ile, mürcelikle suçlanmıştır. Zeheb-i Sika, İmam Müştehit diyor. Ahmet bin Hanbel onun hakkında sorulduğu zaman, e, eskilerin ondan rivayetleri iyidir diyor. Es-Sevri, Şube, Hişam gibilerin. Ama başkaları diyor, ondan acayip, tuhaf rivayetler getirdiler diyor. İbn-i Bi Hatim, şubeden naklen şöyle demiş. Hammad bin Nebi Süleyman iyi ezberlemezdi, hafız değildi. Ebu Muhammed de yani İbn Nebi Hatim de onda fıkıh galip gelmişti. Yani hadis ezberi değil de fıkıh üstün gelmişti. Rivayetleri ezberleme konusunda rızıklandırılmamıştı diyor. Evet, böylece bu raviden bazı yanıklar, sadır olmuş. Sıtkına gelince saduktur. İmamların sözleri de en aşağı saduk derecesine delalet ediyor. Yani dürüst, doğru sözlü birisi. Allah-u Alem sikadır bu da. Şeye gelince i̇bn Sad'ın sözü tabakatında tam olarak şöyle. Hamad hadiste zayıftı. Ömrünün sonlarında işi karıştı, yani iktilata uğradı ve mürciydi. Çok hadis rivayet ederdi. Ee, Osman elbetteyden şöyle dediğini aktarıyor yine İbn-i Hammad bir reyde bulunduğu zaman isabet ederdi. İbrahim'den başkasından rivayet ettiğinde de hata ederdi. ve bir tek Hammad bin Ebi Süleyman reyde bulunduğu zaman isabet ederdi. İbrahim en Neha başkasından rivayette bulunduğunda da hata ederdi. Osman Betti'nin bu sözünü aktarıyor İbn-i Sa'd. Şeyde Ebu Hatim'in El Cerh ve Tadil kitabında, İbn-i kitabında Ebu Hatim'den şöyle dediği aktarılıyor. Saduktur la yuhtetce bi hadisihi. yani kendisi dürüst Hadis ücret getirilmez. O da mustakimdir. Rivayetlere gelince karıştırır, diyor. 95. Sörcüme Humran bin Eban Mevla Osman bin Affan Osman bin Affan'ın azatlısı Humran Cemaat, kütübiste sahipleri İhticac etmişlerdir. Zehebi diyor ki, Fikatun nebilun, yani uzman bir sika, i̇bn Saad e, onunla hüccet getirdiklerini görmedim diyor. O kadar aktarmış Zehebi. Humran bin Eban, Ebu Bekir Radyalan zamanda evet. esir edilmiş Osman radıyallahının kölesi olmuş. O da azat etmiş. Bu bilgiler veriliyor. Buhari ve Müslim birçok hadiste onda güç getirmişler. Ee, bu şey Osman radıyallah ve Muaver radıyallah'tan rivayeti var. Kendisinden de Urve Atâ bin Yezid el-Leysi ve Zeyd bin Eslem rivayette bulunmuşlar. Tefsik edenler İbn-i İbban es-i da zikrediyor. İbn-i Abdilber diyor ki Humran büyük alimlerden birisiydi. Ee, görüş sahibiydi, rey sahibiydi ve şeref sahibiydi. Yani ileri gelen kimselerden de diyor. Zehebi ve İbn-i Hacer Sika olduğunu Söylüyorlar ve şunu aktarıyorlar. Hakim, onun hakkında etkisiz bazı eleştirilerde bulunuldu. Yani onun sıkalını etkilemeyecek bazı ileri geri konuşmalar olduğu diyor. Eleştirenlere gelince sadece i̇bn Saad'ın Zeheb'in aktardığı sözü var. Bir de bu hakimin işte bu sözü var. Netice olarak bu sıkadır. Humran bin Eden. i̇bn Saad'ın sözü gayri müfesser bir cerhtir. Müfesser değildir. Aynı şekilde bu sözün zahiri zan ifade eder. Zanda haktan bir şey ifade etmez. Ee, onun sika olduğu sabit olmuştur. Kumran'a. Mizanda sika diyor Zehebi. Bukhari et duafa'da zikretti. Lakin Hiçbir şey söylemedi. Böyle denmiş Fakat duafa kitabında geçmiyor. Yani Zeheb'in söylediği söz Bukhari'nin kitabında geçmiyor. Bu isim yok. Ee, Zeheb'i tevsikiyle amel edileceğini işaret etmiş ve eskatla zikretmiş. Hucet diyor. i̇bn Sa'd onunla hucet getirdiklerini görmedim. Sözünü burada da aktarıyor. Hakim de onun hakkında etkisiz bir takım eleştiriler yapıldı. Ben derim ki o septir. Sağlamdır. Diyor. Yine el de Sika diyor. Aleyküm selamun aleyküm. 96 Hümeyd bin el-Esvet Hümeyd ibnül el Esvet Müslüm e Dört sahipleri Aleyküm selamun aleyküm şarj etmişler. Zehebi şöyle diyor Sika Bukhari bir adam yoluyla ondan rivayette bulunmuştur Affan ona yükleniyordu yani onu itham ediyordu manasında Affan bir Müslüme kastediyor o az hadis rivayet eden birisidir. Böyle demiş Zehebi Evet, Hümeyt bin el-Esved bin el-Eşkar el-Kerabisi el-Basri Kerabisi deyince bu şeyle, nispeyle daha çok meşhur Kerabisi Bukhari de ondan duvette bulunmuş ama mahrun olarak iki tane hadisini birisi tefsir Suhbahra suresinin tefsirinde diğeri cihat babında Hişam bin Urve'den İbni Avn'dan Abdülaziz bin Suheyb'den ve başkalarından rivayet etmiş. Kendisinden de Hafiduhu yani torunu Ebu Bekir İbni Muhammed bin Ebil Esvet, Abdurrahman bin Mehdi, Ebu Bekir bin Halef, İbnül Mübarek, Müseddet, İbnül Medini ve başkaları rivayet etmişler. İmamların sözlerine gelince Hümeyd hakkında, Ubeydullah bin Ömer el-Kavariri, onun hakkında e, Saduk ili demiş Ebu Hatim Sika demiş İbn-i İbban zikretmiş Hakim Dar-ı naklen La Be'sebih dediğini sualatında naklediyor onda sıkınca yok dediğini duafa da Affan ona yüklenirdi yani itham ederdi çünkü e, münker bir hadis rivayet etti yani münker bir rivayetinden dolayı onu itham etmiş Affan bin Müslim. Bu bunu naklediyor. Esram da Ahmet'ten, yani Ebu Bekir el-Esram, İmam Ahmet'ten şöyle rivayet ediyor. Subhanallah, ma enkera ma yeci ebihi. Onun getirdiği rivayet ne kadar da münker. Böyle şaşkınlık ifadesiyle Ahmet'in bu sözünü zikrediyor. Es-Saci, e, Saduk diyor. Onun münker rivayetleri vardır, diyor. i̇bn Hacer, onun hakkında Es-Saci gerekçesiz olarak, hüccetsiz olarak eleştiride bulundu, diyor. Ebu Zür'a, hadisinde bir şey var, bazen yanılır, demiş. El-Berzai'nin sualatında naklediyor bunu. Evet. yani mu muzdarip tariklerle gelen bir rivayette bu ravi var. Ee, ve muzdarip hadise örnek getiriliyor. Usul kitaplarında bunun rivayet ettiği şey. Bir hadis. i̇bn Salih Mukaddimesinde zikretmiş bunu şey olarak, münker, şey muzdarip hadise, çelişkili hadise örnek olarak. Lakin bu yani rivayetlerinden, ravilerden birisi hakkında Bir şey. Yani hangisi hakkında olduğu, hangisinin ızdırap yaptığı netleşmiş değil. Bu sebeple bu bir lekeleyici illet sayılmaz bu hakkında. Netice olarak bu sikadır, bazen yanılır. İmamların genelin sözlerinden anlaşılan Allah-u Alem. Affanın ona yüklenmesi ise münker bir hadis sebebiyle. Bundan dolayı son tutulamaz. Belki de az yanıldığı hadislerden idi o. komit şey olarak mertebe olarak Affan'dan aşağı kalmaz sıkalık bakımından Affan bin Müslim'le yakındır bunlar. Ahmet bin Hanbel'in sözünün gereği de onun çokça münker hadis rivayet eden birisi olduğunu göstermiyor kesinlikle. bilakis Ahmet münker ifadesini fert hadis hakkında kullanıyor. Yani tek kalan Ravi hakkında kullanıyor. Ee, bu da cer ifade etmez bu ravinin Hümeyd'in Hammad bin Zeyd'den bazı hadislerde tek kaldı söyleniyor böyle geçiyor kitaplarda el-kâşfü de zehebi sika diyor divanda saduk diyor affan onu çizerdi diyor el-mugnide sika ve affan ona yüklenirdi diyor Evet. 97. Humeyd bin Ziyad Ebu Sahr el Medeni Müslim ve Ebu Davud Ebu salih es Semman'dan yani Zekvan'dan rivayette bulunmuş. muhtelif Fihi hakkında itiraf edilmiştir. Ahmet Leysebi'yi istemiş. Zehebi bu kadar aktarıyor. Humeyd bin Ziyad Ebu Sahr el Medeni i̇bn Ebil Meharik rivayet zincirlerinde İbne bin Ebil Meharik diye geçer daha çok. Hümeyt bin Ziyad veya Ebu Sar diye sadece ismiyle, sadece künyesiyle zikredildiği de var. Ama çoğunlukla benim gördüğüm İbne i Ebil Meharik şeklinde. El-Harrad Mısır'a yerleşmiştir. Hatim bin İsmail onu Hümeyt bin Sar diye isimlendirirdi. Hümeyt bin Ziyad diye değil de Hümeyt bin Sar diye zikredermiş yani Hatimin İsmail 180'de Kus senesine vefat etmiştir. Ebu Salih Sekuan Es-Semmandan rivayetle bulunmuştur. Kureyep'ten, Mekhul'den, Ebu Hazım Seleme bin Dinardan, Nafi Mevla bin Ömer'den ve başkalarından rivayet etmiş. Kendisinden Said bin Ebi Eyüp, Havye bin Şureyh, İbn Web, Yahya el-Kattan ve başkaları rivayet etmişler. Darekutni Sika diyor. i̇bn İbn İbdan zikrediyor. İbn-i kendisinden gelen bir rivayette Sika, Leyseb-i Be's i̇bn ee, Adi, benim katımda o Salihül Hadis'tir. Sadece iki tane rivayeti karşı çıkılmıştır diyor. Ahmet, Leyseb-i Be's Begavi, kitab Sahabe'de, yani Mucem-i Sahabe'de, Medine'lidir. Salihül Hadis diyor. Zayıf sayanlara gelince... İbn Hacer saduk yanılır demiş. İbn Mayin diğer rivayette zayıf demiş. İbn Hacer bunun arkasından aynı şekilde Nesai de böyle dedi o da zayıf dedi diye ekliyor tehsibte. Fakat İbn Hacer'in e, Nesai'den yaptığı bu nakli kendisinin Duafa ve Metrokin kitabında bulamıyoruz. Yani Nesai'ye nispet etti bu görüş mevcut değil. Ne say sadece Humeyd bin Sağır diye zikrediyor ve e, Hatim bin İsmail'den ondan Hatim bin İsmail e, rivayet ediyor. Leysebil Kavi diyor. Burada Leysebil Kavi dediği kişi Hatim bin İsmail. Hatim bin İsmail şey yani hafızası zayıf birisi. Evet. Zehebi nitekim bu ayrımı yapıyor ve Hümeyt bin da Ahmet onu zayıf gördü. Nesai'de ondan Hatim bin İsmail rivayet etti. Kuvvetli değil dedi diyor. Ee, Ahmet bin Hanbel'den onun hakkında Hümeyt bin Ziyad dediğini ve onda sakınca yok dediğini aktarıyor. Nesai'den bir şey aktarmıyor. Yani bu Nesai'nin eleştirisi Hatim bin İsmail hakkında. Çünkü ee, Ravinin ismini Humeyt bin Sağır diye zikretmesi Onun hafıza probleminde Hatiminden kaynaklanıyor yani Humeyt bin Ziyad ismi bu Sağır künyesi. Evet neticede Az bir takım yanılgıları var Sikalığıyla beraber Onda sakınca yoktur Yani La Sebih mertebesinde bir ravi Cer müphemdir. Tevsik'in karşılığında hem Cer kabul edilmez. Evet. Bu rabi hakkında söyleyecekler bunlar. 98. Humeet bin Kays el Mekki. Kütübist sahipleri rivayet etmişler. Ee, Zehebi'nin söylediklerine aktaralım Yahya bin Mayn Sika demiş Ahmet bin Hanbel de Leysebil Kavi kuvvetli değil demiş Bu Humeyd el-Araç Yani Humeid bin Kays el-Mekki Humeyd el-Araç diye görürsünüz şeylerde, Rivayet kitaplarında Humeid bin Kays el-Mekki El-Araç Ebu Safvan el-Kari Yani Kur'an kırat imamlarından aynı zamanda Esedoğullarının azatlısıymış Fezareoğullarının azatlısı da denildi 130 senesinde vefat ettiği söylenmiştir mücahitten Muhammed bin İbrahim Teymi'den İkrimeden ve başkalarından rivayet etmiştir Kendisinden de Malik İki Süfyan Essevri Hişam bin Hassan Abdulvaris, İbni Uyeyne ve başkaları rivayette bulunmuşlar Sıka'dır. Cumhur onu tefsik etmiştir. İbni Hacer, Ahmet onu Ebu Talib'in yaptığı rivayette Sıka diye tevsik etti. Aynı şekilde İbni Mayn, İbn Sad, Ebu Züra, Ebu Hatim Errazi er ve Ebu Hatim Razi onlar Sıka dediler. Ebu Davut, Nesai, İbni Hıraş, Eclî, Yakub bin Süfyan. Bunlar sika dediler. Tirmizi el elde Muhammed'den işittim diyor yani İmam Bukhari'den. O sika dedi. Ebu Züra etti Dimeşk'i o sikalardandır dedi. İbnadi onun, onun karşı çıkan rivayetleri kendisi sebebiyle değil ancak ondan rivayet edenler sebebiyledir demiş. Cemaat onunla ihticac etmiştir. Yani kütübiste sahipleri onunla ihticac etmiştir dedi. İbn Hacer dayanaksız olarak zayıf sayılan Bukhari ricaler arasında zikrediyor bu raviyi. Yani bunu zayıf sayanın hiçbir dayanağı yok demek. İmam Ahmed'in sözleri ihtilaflıymış bu ravi hakkında. E, nitekim İbn Adi de ona yapılan eleştiri. Kendisi sebebiyle değil, ondan rivayet eden sebebiyledir diyor. Yani kendisiyle ilgili bir şey yok. Problem, pürüzü yok. Zehebi El Kaşif'te sıka diyor. Bu kadar. Yani sıkalığı konusunda herhangi bir tereddüt yok. Hümeyde ve Arac'ın. 99 Hümeyt bin Hilal, bundan da kütübiste sahipleri rivayette bulmuşlar. Hakim, tukellime fihi bima la yuessir fihi, Yani kendisini sikalını etkilemeyecek şekilde onun hakkında konuşuldu demiş. Sadece bu kadar aktarıyoruz Zehebi. Hümeyt bin Hilal el-Adevi, Ebu Nasr el-Basri. Ebu Nasr el-Basri. Hişam bin Amir'den, Abdullah bin Mugaffel el-Müzeni'den, Enes'den, Mutarrif bin şehirden ve başkalarından radıyallahu anh rivayet etmiştir. Kendisinden Şube, Cerir bin Hazım, Süleyman bin Mugire ve başkalar rivayet etmişler. Netice olarak bu ravi de alim Sika, e, i̇bn Sir'in onun hakkında bir eleştiri yapmış ve çünkü yani bu eleştirisinin sebebi de Hümeyt bin Hilal'in sultanın yanında çalışması, bir işte çalışmış sultanın işinde, devlet işinde çalışmış. Bu sebeple eleştirmiş. Bu da sıkalığını etkileyecek bir şey değil. Hakimin dediği gibi bütün imamlar onu tefsik etmişlerdir bununla beraber. Zehebi Mizan'da diyor ki, i̇bn Adi bunu Kamil'de zikretti. Ben de bu yüzden zikrettim diyor. Yoksa diyor bu hüccet bir kimsedir diyor. Evet. İbn-i Ma'in, El-Icli, Nesai ve başkaları tefsik etmişlerdir. İbn-i böyle aktarıyor. Ee, yine İbn-i Acir bu ravi de Bukhari'nin dayanaksız olarak zayıf sayılan rical arasında zikrediyor. Hakimin Zehebi tarafından aktarılan bu sözüne gelince, yani o e, etkisiz bir şekilde eleştirildiği sözü. E, bu Elmedhal'de yok. Bu Rabi'den bahsettiği yerde yok. Zehebi mizanda tabinin büyüklerinden ve sikalarından, Basra'daki sikalarından demiş. Ve Rabi'nin tefsikiyle amel edeceğini işaret etmiş. Mughni'de divanda zikretmemiş. de diyor ki, Hatade dedi ki, ilimde hiç kimseyi ondan üstün görmezlerdi. Yani Hümeyt bin Hilal'de. 100. Halib bin Hadaş el Mihlebi. Müslim ve Nesai işareti var. Ve Zehebi diyor ki, Saduk. Bunu Ebu Hatim söyledi diyor. İbnül Medini ise zayıf saydı diyor. Evet, Halid bin Hadaş veya Hidaş evet. Ebul Heysem El Mihlebi Ebul Heysem Künyes Mevlahum yani Mihlebin Mevlasıymış Azatlısıymış e, El Basri Denildi ki 223 veya 224 Senesine vefat etti Malik'ten, Hamad bin Zeyd'den, Salih el Murri'den ve başkalarından rivayette bulundu. Kendisinden de Müslim, Ahmet, İshak yani İshak bin Rahiye, İbni Bit Dünya ve Halk ve herkes ondan rivayette bulundu. İmamlardan tevsik edenler İbni Sad, Yakub bin Şeybe, İbni Kani tevsik etmişler. İbni Ben Esrikat da zikretmiş. Yahya bin Mayin ve Ebu Hatim ve Salih bin Muhammed el-Baghdadi Saduk demişler. Ee, yine es Ahmedten Ahmed Ahmet ondan ayrılmazdı dediğini naklediyor. Ebu Hatim, Süleyman bin Harbe Halbin Hidaşi Hidaş'ı sordum. O Saduk'tur, onda sakınca yoktur. Ee, biz, bizim yanımıza ve Hammad bin Zeyd'in yanına gidip gelirdi ve ona, ondan övgüyle bahsetti diyor. Çokça Hamad bin Zeyd'in yanına çokça gider ve ondan ayrılmazdı denmiş. Zayıf sayanlara gelince Zekeriya Es-Saci onda bir zayıflık var demiş. İbnül Medini zayıf demiş. i̇bn Mayin ondan hadis yazdım. Hamad bin Zeyd'den bazı hadislerde tek kaldı demiş. İbn-i Saduk hata eder demiş. Netice olarak Zahir'i bu e, sika bir ravi. İmamların genelinin tefsik etmesinden dolayı. Cer ise gayrimüfesser veya etkisiz bir cer. Çünkü Hammad bin Zeyd'den bazı rivayetlerde tak kalmaz, yadırganmaz. Çünkü onun yanından ayrılmayan birisiymiş. O özellikle belirtiliyor zaten. Çokça yanına gidip gelmiş. Allah'ın iyi bilendir. Evet. Allah izin verirse 101. tercüme bir sonraki derste. Khalid bin Makhlet veya muhallet el Qatawani, Bukhari'nin şehi, meşhur Khalid bin Makhlet. Ma ne k Allah mübeyyam dik ve eshed önlü ilahil antevatik ilah şerikelek ve estağfur kevatu